Regardez-moi. Ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi. Au je me déteste. Que vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses mais moi tout ce que j'ai je le dépose là. Voilà. pas je vous en supplie rester longtemps ça me sauver peut-être pas mais faire sans vous je sais pas comment aim moi comme on aime mon ami qui s'en va pour toujours je veux con même parce que moi je sais pas bien aimé mais con tout Ben Demir Özkan, 95.0 Açık Radyo'da Fransız Öpücüğü'nde birlikteyiz. Barbara Pravi'nin bu yıl Eurovizyonda ikinci olan Voila adlı parçasıyla yaptık açılışı. Neden bu şarkıyla başladık? Çünkü bu hafta Eurovizyonda ses getiren Fransızca parçalardan konuşacağız. Bir de değerli konuğumuz var yanımızda. Daha önce de birkaç programımıza katılan sevgili Burak Aktaş yeniden bizimle. Tekrar hoş geldin Fransız Öpücüğü'ne Burak. Hoş bulduk Devrimciğim. French Kiss programına konuk olmak benim için her zaman bir zevk. Hele bu Eurovision programını seninle e, daha önceden de konuşmuştuk yaparız diye. Ve o gün geldi çattı. 80'ler 90'lar 2000'lerin başında e, Türkiye'nin çok önem verdiği bir uluslararası yarışma. Fakat 2010'lardan sonra biliyorsun biz e, katılmayı bıraktık bu yarışmaya. Hı hı. Hadi bakalım seninle beraber güzel bir Eurovision programı yapalım. Evet ben de öyle umuyorum. Ee, evet bu yıl 22 Mayıs'ta 65. kez e, gerçekleşti bu yarışma ve e, bildiğiniz gibi İtalya'nın birinciliğiyle sonuçlandı. E, Fransa ise uzunca bir aradan sonra ikinciliği elde etti. E, yarışmaya yine bir Fransız şarkıyla katılan İsviçre ise üçüncü oldu. E, sen nasıl buldun bu seneki yarışmayı ve Fransa'nın şarkısını bırak? E, Valla senin de dediğin gibi Fransa epey bir aradan sonra dereceye girdi. Ee, ama e, ben Eurovision tarihine baktığımda Fransa e, şarkıları hep e, c'est très français. Yani tamamıyla Fransız e, müzik e, notalarına sahip e, şarkılarla katılıyor ve Fransızca şarkılarla katılıyor. Ki e, Lüksemburg, İsviçre, Belçika gibi Monaco gibi diğer Fransızca konuşan ülkeler yavaş yavaş İngilizce şarkılarla. Kaymaya Hı -hı. başladı. Evet. E, Vola çok güzel bir Fransızca şarkı ama şunu da e, belirtmek isterim. Fransızca şarkılar içinde e, sen benle hem fikir değilsin ama benim favorim İsviçre'ydi. <gülüyor> Eurovizyon olarak da e, bütün şarkılara baktığında benim favorim İzlanda'ydı. Şimdi e, Vola ile katılan şarkıcı hem aktrist hem de söz yazarı. Zaten 2020'de bir Eurovizyon çocuk şarkı yarışması yapılmıştı. E, Fransa adına Valentina Jimagine isimli şarkıyla katılmıştı. Bu şarkının sözlerini de Fransa adına katılan şarkıcı yazdı. O yüzden bence güzel bir şarkı ama Tu... L'Univers'in, yani İsviçre'nin şarkısı benim favorimdi açıkçası. Hı -hı. Yani ben de beğendim bu şarkıyı ama ilk başta izlediğimde çok Eurovision far, formatına uymadığını düşündüm açıkça Biraz daha şov yönü ağırlıklı oluyor son yıllarda Eurovision'da. Klasik bir şansondu bu ama Fransızların da hoşuna giden aslında bu oldu gördüğüm kadarıyla. Kendilerine ait olmayan melodilerle Fransızca yazsalar bile bunları biraz melodiler Anglo-Sakson ağırlıklı e, bu tip şarkılarla katılmaktansa e, ve bunlarla çok önemli başarı elde de edememektense açıkçası e, böyle bir şarkıyı tercih ettiler. E, sonuçta da doğru bir seçim yaptıkları ortaya çıktı. E, biraz Eurovision tarihine bakalım istersen. E, bununla ilgili sen bir şeyler hazırladın bildiğim kadarıyla. Valla şöyle bir baktım Devrimciğim. E, 65 yıl önce bu yarışma başladı. Zaten Eurovision yarışmasının amacı bütün üye ülkelerin radyo televizyon sistemlerinin çalışıp çalışmadığını bir kontrol etmek amacıyla başlayan bir yarışma. 65 yıl önce 1956'da İsviçre'de düzenlenmiş ve ev sahibi ülkenin Refrain adlı şarkısı kazanmış birinciliği. Fransa ise ilk birinciliği 1958'de André Clovo'nun Dormon Amour adlı şarkısıyla kazanmış. Bunun ardından da 1960'da Jacqueline Boye'nin Tom Pili'bi, 1962'de de Isabel Aubrey'nin Un Premier Amour adlı parçalarıyla iki birincilik daha elde etmiş. Jacqueline Bouvier ile ilgili ilginç bir de not var. 30'lu yılların ünlü şarkıcısı Lucien Bouvier ile Jacques Pils'in kızı kendisi. Babası Jacques Pilski, o da Edith Piaf'la evli kalmış bir süre. Bu ayeden bir yıl önce 1959'da katılmış yarışmayan Monaco adına ve bir puanla sonuncu olmuş. Ama kızı bir anlamda babasının yaşadığı bu ayet kırıklığını unutturmuş olsa gerek o da birinciliği almış. Evet ilginç bir not bu da. E, o zaman şimdi biz de Fransa'yı örevizyon birinciliklerini getiren e, bu şarkılardan kısa bölümler e, dinleyelim. Önce dilersen e, sonra sohbetimize devam edeceğiz. Dors, oh, mon amour, le soleil est encore loin du jour. Nous avons pour aimer tout le temps et la nuit nous comprend. Dors, oh, mon amour, protégé par mes bras qui entourent ton sommeil d'un rideau de bonheur d'or creux de mon cœur. Je suis un roi qui tient tout son royaume en ses doigts et qui te tremble de voir s'écrouler ce royaume enchanté. Le serpent à deux l'autre au monté il a aussi de grands pêcheurs qui vont au bout du monde chercher des ombres des et les plus beaux joyaux. Premier amour, premier amour Ne s'oublie jamais, s'oublie jamais, s'oublie jamais Un premier amour, on le cherche toujours Dans d'autres amours, toute sa vie, on court après. Il nous a troublés, fait rêver, fait trembler Ce premier amour, premier amour, premier amour Mais l'enfant qu'on est, l'enfant qu'on est resté frémira toujours au de cet amour et toi Fransa'ya 1958 60 ve 62'de Eurovision şarkı yarışmasında birinciliği getiren parçalardan bölümler dinledik. Dormonamur, Tom Pilib'i ve Ön Premier Amur adlı parçalardı bunlar. 1963 yılı Eurovision'a Fransızca şarkılarla katılan ülkeler ve sanatçılar açısından ilginç. Fransa'yı Alain Barray temsil etmiş o yıl, Alete Sijoli ile. Monaco'yu François Ardi temsil ediyor. François Zardy derken aklıma benim. De <gülüyor> evet geliyor. değil mi? O da bir Serge Genzov şarkısı. Luxembourg'u <gülüyor> da Nana Muscuri temsil etmiş. Ama ileride çok önemli kariyere sahip olacak bu isimlerden hiçbiri kazanamamış yarışmayı. Birinciliği Danimarka elde etmiş. Farklı bir ülke adına yarışan bir başka Fransız da Frans Gal. Yakın zamanda kaybetmiştik biliyorsun kendisini. 1965'te Lüksemburg'a evet. birinciliği getirmiş. Bu da yine Serge Gensbur'u imzasını taşıyan Fédesir Fédeson adlı şarkıyla. Bu birincilik o dönemde, bu da ilginç bir anekdot var. O dönemde Claude François ile aşk yaşıyor Frans Gal. Ama ona pek mutluluk getirmemiş. Birincilik kazandıktan sonra hemen sevinçle François, Claude François'ı aramış Gal ama Claude François böyle biraz e, mükemmeliyetçi, biraz da titiz, kıskanç bir adam. E, belki yine kıskançlıktan olacak. Sevgilisine "Yarışmayı kazandın ama beni kaybettin." demiş e, telefonda. E, bunun üzerine gözyaşı <gülüyor> Bence iyi olmuş böyle bir adamdan <gülüyor> Bunun üzerine e, ağlamaya başlamış François Gal ve evet, şarkısını e, yeniden söylemek üzere sahneye çıktığında herkes mutluluktan ağladığını düşünüyormuş ama aslında bunlar e, üzüntü gözyaşlarıymış. Bununla ilgili başka bir notta, Claude François bir süre sonra pişman olmuş olacak ki, com'da bir tüdü yazmış bu ayrılığa istinaden. O da biliyorsun İngilizce sözlerle my e demişti ileride ve özellikle Frank Sinatra yorumuyla dünya müzik tarihindeki yerini aldı. Neyse biz şimdi Eurovision'a dönelim ve Franskale'e birincilik getiren parçayı dinleyelim. Poupe de Siir, Son. Chanson, poupée de cire, poupée de sang. Suis-je meilleure, suis-je plus reculée que la poupée de salon Je vois la vie en rose ou en blanc. Poupée de cire, poupée de sang. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut. Chansons, poufées de cire, poufées de Elle pour oui, pour non. Là, on n'est pas que dans les chansons, poufées de cire, Quel chacun peut nous Mes cheveux de, de, de son. Mais de son. de sir, de son. Dinledik. De sir, de son. Ee... Bencim, senin e, senin şu şarkıları hikayelerle anlatmana Boğuluyorum, çok güzel. <gülüyor> Sağ ol. Bu arada 70'li yıllara yaklaştığımızda yine Fransızca şarkıların hakimiyetini görüyoruz Erevizyon'da. 1968'de Isabel Aubain'in seslendirdiği La Source ile Fransızca üçüncü olmuş. Benim dikkatimi çeken ayrı bir şey de Fransız şarkıcılar başka ülkeleri temsil ettiklerinde daha başarılı oluyorlar nedense. Evet, değil mi? Aynen öyle. Mesela Corinne Hermès de çok büyük bir e, Fransız isim ama Lüksemburg'u temsil etmişti ve birinci olmuştu. Hı, hı. Her neyse 1968'den sonra ertesi yıl Frida Boccara'nın önjur, önafalt birinciliği İspanya, İngiltere ve Hollanda ile paylaşmış. O zaman Fransa olarak 1971'de bu kez Monaco Fransız şarkıcı Sevri'nin söylediği önbank, önarp ve önrü ile birinciliği kazanmış. 1972'de bu kez Vicky Leandros Apretois ile Lüksemburg'a birincilik ödülünü getirmiş. Bu şarkıyı zaten e, dinlediğimizde herkes bütün Türkler e, çok iyi hatırlar. E, Türkçesi de yapıldı. Evet. 1973'te yine Lüksemburg Fransız bir şarkıcı olan Anne-Marie yarışmayı kazanmış. Evet bu son iki şarkı aslında Arkan Özerman yaptığımız e, programlarda yer vermiştik. E, ama Anne-Marie David'in şarkısını özellikle sen çok seviyorsun e, bildiğim kadarıyla eee Türkçe uyarlaması da Nilfer seslendirmişti. Göreceksin kendini diye. hatırlıyorsun Görecek, belki sen. <gülüyor> göreceksin kendini evet. o evet. aldatan aynada evet. beni ve ölümsüz sevgimi evet. herkes hatırlar mı şu an? Bunda dinlemiş olduk. Eee şimdi ama Benim Amari... Evet, Uran sesinden dinledik. <gülüyor> e, ama şimdi Amari David'ten dinleyelim. E, bu da farklı bir kayıtta 2005 yılına ait bir canlı performans kaydıyla Tutore Konetra. Et c'est le vent qui frôle. Ça Le dans ma tête. moindre C'est le le moment de grandir ne pas te retenir Arda geldi açık radyo mikrofonlarına Tutora Konetra adlı parçasıyla. E, bu yıl ekstra bilgi vardı revizyonda. E, belki geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamaması nedeniyle sen de bunu fark ettin mi Burak? Vallahi hepimiz bütün herkes eve kapandı. Avrupa dahil. Pandemi nedeniyle o yüzden Türkiye'de de geçen yıllara oranla daha fazla bir ilgi gözlemledim ben devrim. Dünya çapında ise 36 ülkede 183 milyon izleyici toplanmış bu yıl revizyonu izlemek için. İzlanda ile ilgili ilginç bir istatistik var. Ee, çok uzak bir ada ülkesi, İskandinav ada ülkesi. O akşam İzlanda'da televizyon başındakilerin yüzde 99'u revizyonu izlemiş. Oh. İsveç, aynen, İsveç, Finlandiya, Norveç ve Hollanda da İzlanda'yı takip ediyor ee, bu izlenme oranları açısından. Ama şunu da söyleyeyim ben. Kanada'da master'm yaparken bizde çok fazla Norveç, İsveç ve Danimarka'dan gelen e, İskandinav Exchange öğrenciler vardı. Bir sene hmm. Kanada'daki e, üniversitede okurlardı. Sonra dönerlerdi ülkelerine. Oradan gelen öğrenciler toplanıp Eurovizyon'u izlerlerdi. Yani İskandinavya'da biliyorsun Abba da oradan çıktığı Eurovizyon evet. yarışmasıyla e, meşhur oldu. O yüzden İskandinavya Eurovizyon'u en fazla izleyen Milletler Topluluğu. Hmm. Şimdi Fransa'da da 5,5 buçuk milyon izleyici, 2009'dan beri en iyi rating elde etmiş, 5,5 buçuk milyon izleyiciyle Fransa. Ama bir de tabii Vola favoriler arasında gösterildiği için Fransızlar ekstra bir ilgi de göstermiş olabilir. Bu arada bir süredir farklı bir puanlama sistemi uygulanıyor biliyorsun. Toplam puanın yüzde 50'sine klasik Jüri üyesi. %50'sinde halk oylarıyla belirleniyor. Halk oylarıyla daha önce belirleniyordu ve Türkiye çok en üst seviyelere çıkıyordu. Çünkü Avrupa'da yaşayan, çalışan Türk azınlık genelde hep bize oy veriyordu. Herhalde bunu biraz kırmak için bu yeni sistemi getirdiler. Buna göre bu yılki yarışmada klasik jüri puanlamasını İsviçre birinci olarak kapattı. Fransa ikinci, İtalya ise dördüncüydü. Ne var ki halk oylamasının ıı, ardından birinciliği İtalya elde etti. Ee, biz de bu programın ilk yarısında İsviçre şarkısıyla kapatacağız herhalde değil mi? Evet, evet, John Stirson, Tuli Dimer adlı parçası. Ee, geçen yıla katılacakmış aslında iptal olmazsa. 98 doğumlu ve Arnavut asıllı genç bir şarkıcı. Ama biliyorsun pandemi nedeniyle iptal olmuştu yarışma. Ee, şimdi o zaman geçen biz... sene gerçi geçen sene de o temsil edecekti İsviçre'yi. Evet, evet. Think About Things diye bir pardon onu karıştırdım. O İzlanda'nın 2020'deki şarkısıydı. İsviçre'ninki farklıydı. O da katılacaktı başka bir şarkıyla ama iptal oldu. Ondan sonra evet. bu şarkıyla katıldı. Evet evet. işte burada da e, Halk Oylaması'nda e, kaybetti birinci aslında klasik yürüyüyle kazandıktan sonra e, şimdi biz de ondan dinleyelim o zaman Eurovision'da e, üçüncülük kazanan Touliniver adlı parçayı e, sonra kısa bir ara bu aranın ardından Frans kaldığı yerden devam edecek.